Evet. Ne demiştik? Allah'tan gelen, peygamberi vasıtasıyla gelen ve kişinin dinini ilgilendiren, dünyasını ve ahiretini şahsi olarak ilgilendiren ve kişinin bilmesi gereken her ilim farz-ı ayındır. Her Müslüman bunu öğrenmek zorundadır. Yemekten, içmekten daha önemli bir şeydir. Çünkü, Yemeden, içmeden ölen bir insan, Ahirette cennete girebilir. Ama, ilimden yoksun, Allah'ı bilmeyen, Peygamberi tanımayan, Kur'an'ı tanımayan bir insanın, Cennete girmesi mümkün değil. Ebedi hayatta mutlu olması mümkün değil. O yüzden, Hiçbir insan, benim vaktim yok, Kur'an öğrenemem, benim vaktim yok, dinimi öğrenemem, benim vaktim yok, hakkımda Allah'ın bana göndermiş olduğu haberleri öğrenemem deme durumuna e, düşemez. Hiç kimsenin böyle bir lüksü yok. Herkes, Allah'ın verdiği ömrü yine Allah'ın rızasına uygun işlerde, harcamak durumundadır. Allah'ın verdiği ömrü, Allah'ın verdiği vakti, Allah'ın verdiği rızkı, Allah'ın vermiş olduğu sağlık, sıhhati, Allah'ın vermiş olduğu aklı, Allah'ın vermiş olduğu e, her türlü nimeti kişinin sadece kendi nefsani arzuları dünyası için kullanması doğru değildir. Kişi muhakkak Allah için vaktini ayırmalıdır. Farz-ı ayın olan kişiyi yakinen ilgilendiren o ilimleri öğrenmesi hava, su gibi ihtiyaç duyduğu belki havadan sudan daha fazla ihtiyaç duyduğu bir görevdir. O yüzden anne babaların çocukları konusunda çok büyük yükümlülükleri var. Onlara Allah'ı tanıtmakla yükümlüdürler, peygamberi tanıtmakla yükümlüdürler, en başta onlara güzel bir e, örnek oluşla e, yükümlüdürler. Onları en güzel şekilde e, eğitmekten mesuldürler. Bu konuyla ilgili ellerinden gelen bütün gayretleri göstermekle yükümlüdürler. Bunu yapmayan anne baba mesuldür. Bunu yapmayan anne baba canidir, katildir. Zalimdir, vicdansızdır. Çünkü eğer bir anne baba çocuğuna Allah'ı tanıtmıyorsa, peygamberi tanıtmıyorsa, İslam'ı tanıtmıyorsa, Kur'an'ı tanıtmıyorsa, onun cehenneme girmesine sebep olacağından dolayı en büyük zulmü, ona karşı en büyük ahlaksızlığı, ona karşı çocuğuna karşı en büyük vicdansızlığı, en büyük densizliği göstermiş olur. O yüzden çocuğumu dünyalık okullarda okutacağım, dini eğitime benim vaktim yok, çocuğumun aklı karışmasın, Kur'an'la dini ilimlerle aklı karışmasın, çocuğum matematikte, fende, fizikte, kimyada üstün olsun diyen bir anne baba... Büyük bir vebel altındadır, büyük bir günah işlemektedir, büyük bir sorumluluk altındadır ve bunun cezasını ahirette muhakkak görecek Allah affetmese görecektir ve o çocuğu zaten onun yakasına yapışacak ve bana dünyayı öğrettin ama ahiretimi öğretmedin, bana karımı öğrettin ama ahiretteki karımı öğretmedin. Bana dünyanın nimetlerini nasıl ele geçireceğimi öğrettin ama cennetin nimetlerini nasıl ele geçireceğimi asla öğretmedin. Sen ne büyük zalimsin, nasıl annesin, sen nasıl babasın diye onların bizden davacı olduklarını göreceğiz. O yüzden e, her anne baba kişinin dünyada ve ahirette... Kendisine lazım olan ilmi çocuklarına, yakınlarına öğretmesi lazım ki hem sevap alsın hem de onlara karşı görevini, mesuliyetini en güzel şekilde yerine getirmiş olsun. Allah'ı, peygamberi, İslam dinini deyilleriyle birlikte bilmek yeterli değil bir Müslüman için. Ne yapması lazım? Öğrendikleriyle amel etmesi lazım. Hem öğrenecek hem amel etmeyecek bu olmaz. Bu amel etmek kolay değildir. Azim, gayret, sabır gereklidir. Ve aynı zamanda <gülüyor> insanları dine, Allah'ın ilmine, Allah'ın göndermiş olduğu o ilme, peygamberi vasıtasıyla bize ulaştırmış olduğu ilme insanları davet etmek her Müslümanın üzerine gerekli bir vecibedir. Farzdır. O yüzden insanlar bana ne der? Beni kınarlar. Bana e, sana ne? Çek git işin yok mu? derler. Diye bugün insanlar haramları insanlara aktarmıyor. Bu haramdır. Bunun için yapıyorsun. Helalini yap. Demiyor. Burada da büyük mesuliyetler var. Eğer insanın gücü yetiyorsa mutlaka orada Allah'ın ilmini ulaştırması lazım. Allah'ın istemediği fiiller yapılıyorsa o fiillere engel olması lazım. Aksi takdirde Elinden geldiği kadar bu konuda bir görev almazsa, sorumluluk almazsa, yükümlülük almazsa mesuldür. Ahirette mesuldür bunlarda. Ve diyoruz ki davet her Müslümanın görevidir. Davet, İslam'a davet her Müslümanın görevidir. Bugün maalesef bazı anne babalar İslam'ı bilmekle beraber çocuklarına bunu öğret, öğretme konusunda yeterli hassasiyeti göstermiyorlar. Hatta annenin, babanın onlardan gelen, onların surübünden gelen çocuklar namaz kılmıyor. Hiç niye namaz kılmıyorsun denmiyor. E, kız çocukları açık saçık geziyor. Namaz yok, niyaz yok. E, niye böyle yapıyorsun denmiyor. Neden? Neymiş? Bilirse kendisi bilsin. O Artık iyi ve kötüyü ayırabilecek yaşta, kendisi nasıl istiyorsa öyle yaşasın, biz onun hayatına karışmayız deniyor ki bu şeytani bir vesvesedir. Tam da şeytanın istediği bir şeydir. Şeytan insanları bu şekilde kandırmaktadır. Şeytana kanan insanlar da bu şekilde kendilerini avutmaktadırlar. Bu çok yanlış. Büyük bir yanlış. Çünkü bizler Allah'ın emrileri çiğnenirken bunu gerek çocuğumuz çiğnesin, gerek eşimiz, annemiz, babamız çiğnesin Allah'a şirk koşulurken orada rahat duramayız. Rahat edemeyiz. Allah'a asi olunan bir yerde bizler rahat edemeyiz. Burada Allah'a isyan var deyip de eğer o isyanı ortadan kaldırmak niyetinde olmaz isek imanımız maalesef zayıf demektir. Onu elimizde, elimizde gücümüz yetmezse, dilimizde müdahaleyle o haramı, o isyanı ortadan kaldırmak lazım. Bütün bunları yapamıyorsak en azından... O bölgeden uzaklaşmak lazım, çekip gitmek lazım. Bugün akrabasının düğününe gidiyor adam. Çalgı, içki, dans, kadın kız, büyük bir zina, büyük bir haram işleniyor. Ne diyeyim diyor, akrabam ben de işte gitmezsem ayıp olur gideyim. Ve orada bekliyor. Hayır, haramdır. Bir Müslümanın böyle bir düğüne katılması, orada bulunan insanlarla beraber... Haram işlemesi caiz değildir. İmana sığmaz. İmana ters bir durumdur. Müslüman bu tür isyanvari yerlerden uzak durur. Giderse o isyanın üzerine gider. Onu değiştirmeye, ortadan kaldırmaya çalışır. Eğer değiştirmeyecekse, ortadan kaldırmayacaksa en azından Allah'a isyan edilen o yere icabet etmez. O daveti kabul etmez ve orada asla bulunmaz ve protesto eder, oradan çekip gider. İmanın en az derecesi de proteste edip oradan çekip gitmektir. Eğer bir düğünde e, erkek kadın bir arada oturuyorsa burada yani bu yapılan iş yanlıştır. Oradaki kadınlar yani hani tesettürlü bile olsalar bu yanlış bir şeydir. Erkeklerle kadınlar ayrı olmalı ve bu tür yerlere gitmek ben olsam gitmem. Yani çünkü e, kadınlarımızın yüzleri açık, elleri açık en azından ve giymiş oldukları kıyafetler ise İslam'a uygun değil. Her ne kadar tesettür adı altında satılmış olsa da daracık pardüsüler, ebayeler vücut hatlarını belli eden ebayeler var. E, yüzler açık zaten, eller açık bunlar. Orada e, erkeklerin gözüne hitap eden bir manzara söz konusu. Dolayısıyla bu manzaradan Allah razı değildir. Konuştuğumuz zaman aşırı Diyorlar ama aşırı diyenler, o manzarayı seyretmek isteyen ve nefsine uyan insanlardır. Nefsini haramdan, gözünü, gönlünü haramdan korumak isteyen bir erkek, bu tür yerlerin yerlere iştirak etmez, gitmenin doğru olduğunu asla düşünmez. Bayanlar daha keza bu şekilde. <gülüyor> Bugün maalesef, yani diyanet işlerinde bile bakıyorsunuz, toplantılar, kadın erkek, ilahiyat fakültelerine gidiyorsunuz, ee, başı açık, ayağında, bacağında, daracık bir kot pantolonu veya streç vesaire giymiş, din dersi, hocası, öğretmeni olacak kızlar, ee, sarmaş dolaş, diyanette işte bakıyorsunuz, ilahiyat fakültesinde nikah birbirine düşen ama nikahsız, ee, beraberlikler, kol kola, el ele, aynı masada, e, görüşmeler, konuşmalar vesaire, bunlar e, doğru değil. Dinimizin helal kıldığı şeyler asla değil. Ancak <gülüyor> bir insan zaruret olur da bir kardeşine bir şey anlatmak ister, onun bu vaziyetinin yanlış olduğunu, e, böyle daracık kıyafetlerle erkekler arasında dolaşmasının haram olduğunu ve yanlış olduğunu ona ifade etmek için onunla ihtiyaç kadar konuşabilir. Bunun haricinde bu tür bayanlarla kol kolay aynı masada güle oynaya konuşmak onların o tavrını, o as isyankarlığını kabul etmektir ve yanlıştır. Evet. Sabrın gerekli olduğunu belirten bir ayet okuyalım. Asır süresinde hemen aklımıza geliyor. böyle asır, asra yemin olsun ki innel insan elefi husur, insan denen o varlık zarardadır. İlla ladin ve amilu salihati ancak iman edenler ve salih amel işleyenler ve tabaço bilhaki وَتَوَاسَوْا sabır, Hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Evet. Allah bizi yarattıktan sonra başıboş bırakmış mıdır? Hayır. Bilakis bizi yaratmış, bize rızık vermiş ve bize Resul göndermiştir ki, kim ona itaat ederse cennete girer, girer. yine kim ona isyan ederse cehenneme girer. Bunun delili Allahu Teala'nın şu ayetidir. İnne ersalna ileykum rasulen şahiden aleykum. Biz size sizin üzerinize şahitlik yapması için resul gönderdik. El Müzzemmil 15. Diğer bir ayet kırmızıda. Fehasibtum enna ma halaknakum abatha. وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Sizleri başıboş bir şekilde yarattığımızı bizlere tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Mu'minun 115 Bu ayetlerde anlıyoruz ki insanlar yaratıldıktan sonra başıboş bırakılmamış, belli bir gaye için yaratılmışlardır ve o gayeye doğrultusunda amel etmek durumundadırlar. Aksi takdirde insanlar kaybetmektedirler, hüsrana düşmüştürler ve yaşamış oldukları bu hayat onların aleyhinde işlemiştir. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim aleyhimize şahitlik yapmasın diyorsak, istiyorsak onun yolundan hiçbir zaman Ayrılmamamız lazım. Rabbimiz başkalarını yüce zatına ortak koşmamıza razı olur mu? Haşa. Asla razı olmaz. allah Teala şöyle buyuruyor. وَلَا يَرْضَى li ibadihil الْكُفْرِ Allah kulları için küfre asla rıza göstermez. Şirke Asla rıza göstermez. Zümer suresi 7. ayet kelime. "Ve enne masacide lillahi fe la ted'u ma'allahi ahada." Bilin ki mescitler Allah'ındır. Allah içindir. Allah ile birlikte orada başka varlıklara, mabutlara, yalancı ilahlara yalvar durmayın. Yalvarmayın. Başka varlıklara yalvarmayın. Burada bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'de geçen bu da'a yed'u kelimesini kulluk etmek olarak e, an algılıyorlar, al, e, anlıyorlar. Halbuki evet kulluk bunun içinde var ama burada Allahu Teala insanların en çok hataya düştüğü bir e, noktayı vurguluyor. O da nedir? Allah'la birlikte başkalarından da imdat beklemek, Allah'la birlikte başkalarından yardım istemek, Allah'a sığınıldığı gibi başkalarına sığınmak, Allah e, Allah yardıma çağrıldığı gibi başkalarını yardıma çağırmak gibi e, genel olarak insanlık aleminde çokça işlenen büyük bir şirki vurguluyor. Allah'tan gayrısına ibadet etmeyin şeklinde ayet kelimeler kerimeler olmakla beraber daha çok Allah'tan başkasına yalvarmayın şeklinde ayetler geliyor. Çünkü insanların en çok hataya düştüğü nokta bu. Allah'la birlikte başka ilahlara sığınmak, onunla birlikte başkalarından yardım istemek, onunla birlikte başkalarından korkmak, o nasıl ki kaybı biliyorsa, başkalarının da kaybı bileceğini iddia etmek, o nasıl ezeli ve ebediyse, onun kullarından bazılarının da ezeli ve ebedi olduğunu iddia etmek, düşünmek, insanların çokça düştüğü bir hatadır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde müşriklerin sıfatı olarak Allah'tan başkasına e, yalvarmaları gösterilir. Bir insan Allah ile birlikte bir başkasına yalvarıyorsa, Allah ile birlikte bir başkasına da sığınıyorsa, bu büyük şirke düşmüş olur ki, e, bu büyük şirkin cezası hiç çıkmamak üzere cehenneme girmektir. O yüzden bu asrımızda, İnsanların en çok düştüğü hata Allah'tan başkasına sığınmak, Allah'tan başkasına yardıma çağırmak, ondan başkasından yardım istemek, imdat beklemek gibi büyük hatalardır. Allah'tan başkasından yardım isteyene müşrik denir. Ama müşriğin cezası da bütün salih amellerinin yok sayılmasıdır ve ebediyen cehennemde kalmasıdır. Ebediyen. Müşrik insan ebediyen cehennemde kalır. Bu cezası çok büyüktür. İnneşşirkele zulmün azîm. Muhakkak şirk çok büyük bir zulümdür. Leyn eşrakdele ehbatanne amelek. Ya Muhammed, şirk koşarsan bütün amellerini yok sayarım. İnne Allaha la yeğfurü eyyüşreke bihi ve yeğfurü mâdûne zâlike limen Allah, kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Ahirette tabi. Şirk haricinde diğer günahları, dilediği için bağışlar. O yüzden şirki Allahu Teala ahirette bağışlamıyor. Dünyada şirkten tövbe edenlerin günahları bağışlanabilir. Ahirette eğer tövbe etmeden öldüyse şirke düşenlerin af edilmeleri söz konusu değildir. Çünkü onlar Allah'ın e, en büyük zulüm olarak tasvir ettiği şirke düşmüşlerdir. Evet. <gülüyor> şimdi e, diğer bir soruya geçmeyelim burada bırakalım inşallah Teala. gelecek dersimizde de sayfa 8'den birkaç soru daha alırız ve onları işleriz Allah bizden razı olsun Allah bizleri ve sizleri razı olmayacağı yönlerden yönelişlerden korusun Şirkten korusun. Allahu u Teala hepimize nuru olan ilmi nasip eylesin. O ilimle amel etmeyi, o insanları o ilme davet etmeyi, davet yolunda sabır etmeyi bizlere nasip eylesin. Ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.